4. Hayrı bilir, hayra yol gösterir. Şerri bilir, şerden sakınır kimseyle arkadaş ol. Güzel huylularla sohbet daima hayırlı, çirkin ahlaklı ile sohbet ise şerdir. Onunla sevgi, adavete, düşmanlığa döner. Hayırlının alameti seni beğenmesidir. Şerlinin alameti ise seni tahkir etmesidir. Hadis-i şerifte, Aşırı sevgi gözleri ayıplardan kapatır Buyrulmuştur. Dostluğun faydası de 4'tür 1- Din ve dünyada yardımlaşma. 2- Zekayı artırma. 3- Kötülüğü terk ettirme. 4- Vakit geçirmektir. Dostunu sevdiğinde umulur ki ondan darılırsın diye ölçülü sev. Bu uzettiğinde yine temkinli ol. Umulur ki dost olur utanmayasın. 7 Kişiyle Dostluk Zararlıdır 1- Günahından Vazgeçmeyen 2- Gıybete Haber Dolaştırmaya Müptela Olan 3- Kınayıcı Tenkitçi 4- Sır Ve Ayıpları Saklamayan 5- ilmiyle Amel Etmeyen 6- Senden Yiyip De Sana Yedirmeyenle Fakirse Müstesna